Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Oktay Demirci farkı, Oktay Demirci hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederim, günaydın. Ee, gerçekten bugüne moralli başladım. Ee, 5 Şubat 2013 Salı gününe gelir ki bu da her zaman söylediğimiz gibi ee, 30 yılda bir ne 30'u 34 yılda bir meydana gelecek bir olay bugünün kıymetini bilelim ve moralimizi yüksek tutalım. He. Bir sonraki 5 Şubat hangi yıl yine salı güne gelecek? Bir dinleyicimiz şey yoksa işi yoksa şu anda. Yani bizim mesela şunu hesaplama kadar zor değil de bizim şu anda işimiz var ya yani evde böyle müsaitse 2 saniyede onu yapabilecekse çok sevileceğiz. Boş konuşmayalım yani 30 bin yılda bir oluyor. Bakalım Bizim hesaplarımıza göre baya bir sonra olacak. Yani 34, 35 veya 14 yıl sonra meydana gelecek bir olay. Ben sana lak diye söylerdim de o artık yıl var ya artık yıl. Şey. Artık yıl hesapları karıştırıyor. Ama yani... Hakkını vermem lazım Ege. Öncelikle sevgili dinciler günaydın. Şurup gibi bir hava var. 5 Şubat'a yakışmayan ama bizi neşvelendiren bir hava, bir hava var. İnsana yakışan bir hava. yakışan bir hava var dışarıda. Ee, onun dışında e, ve karşımda da e, ceket. Ceket moral majı olarak geçecek tarihe bugün. Moral 2013'ten bahsediyorsun galiba. Moral maj 2013 diye ben düşünmüştüm başlık olarak. O da olabilir çünkü spor bir ceket. Spor bir ceket. E, Ege bugün bir ceket de geldi. Ee, sevgili dinleyiciler ve bu e, gerçekten dün akşam ben karanlıkta yani dükkan 3-5 nöbetini devrederken <gülüyor> dün akşam Ege dedi ki ben dedi ceketle geliyorum bu sana bir moral olacak. Geldi Allah Allah yani bende bir moral olmadı falan derken yani şimdi bu sabah görünce bu anlıyorum sabah. ki. Sen çünkü dükkan karanlıktı. karanlıktı. Yani gece karanlığında o moral şavk etmedi ama şimdi. Daha ben ceketi görmeden sabah kalktığım zaman bir neşmelendim. Öyle söyleyeyim. Yani dün e, müşterilerimiz de çok mutlulardı. Yani birisi bana geldi açık açık. açık, açık beyefendi dedi buyurun efendim dedim. Evet. Biraz konuşabilir miyiz? Hay hay dedim. Çıktık dışarıda konuşuyoruz. Dedi her zaman yediğimizi yedik. Her zaman içtiğimizi içtik. Güzel bir yerde oturduk. Ama bu gece moralimiz yerinde. Neden dedim. Her zaman şey ceketiniz yüzünden efendim dedi. Bu ceket bize moral verdi. Yarınlara yönelik olarak içimizde bir umut doğmasını sağladı dedi. Çok teşekkür ederim efendim. Dedim. Ceketle dedi bir fotoğraf çektirebilir misiniz acaba falan dedi. Tabi dedim. Verdim ceketi. Yok dedi. Siz de ceketin içinde olun falan diyerek. Çok güzel demiş. Yani Oradaki müdahalesi ben sana Herkes geldi ya. şey yaptı. Özellikle hesabı kasadı ödedi ve ceketle fotoğraf çektirdi. Çok güzel. Çok güzel olmuş. Gerçekten güle güle kullan. Ee, sadece güle güle kullanma. Çok gez çok kez yani morale çünkü herkesin ihtiyacı, herkesin var. ihtiyacı var. Herkesin bu e, havayı e, tatması, koklaması tekrar vurguluyorum, tatması lazım. Yani <gülüyor> yani ben e, dün işte aslında hiç öyle bir niyetim yoktu. E, işte. normal böyle bir dolaşma Al işte. sırasında Allahım güneşle geldi. Acaba Siz ne nedir yani bugün bana neşve veren nedir? Ceket midir diye düşünürken ee, bir, bir şavk eden de Fahir Önçün Aa, Bıyıkları kesmiş üstü daha diyorum girer girmez gözümü aldı Nasıl sen fark etmezsin bunu Ege Hakikaten şimdi ya, yeni fark etmiş A stüdyosu bugün şavk ediyor sevgili dinleyiciler <gülüyor> Ya ya ya ya Vallahi billahi Yalnız bıyıklar gidince Fahir tıs tıslamaya başlamış sesin Vallahi Aç bakayım e 15 dakikadır 3 kere kıyafet değiştirince Artık benim yapacak bir şeyim kalmadı sen iyice şeye bağlamışsın Fahri ya. Genç kıza. Valla geceden hazırla bari yani. yani bir adam bıyık bırakıyorsa ona göre uygun şey olacak arkadaş. Hakikaten. Onun yani uygun gardırabı şimdi, olacak. Ee, Sen mesela, sabah mı kestin bıyıklarını? Sabah evde giyinemeyince sinirle, sinirle girdiğim, ee, makineyle girdiğim yani. Keşke onu, yarısını kesseydin. Yarın ne yapacaksın Fahri bu kadar sinirlenince? Ya nasıl? Yarısını bugün yarın bıyıkla gezerdin. Yarın da sinirlenince ötekisini alırdın. Bir yarın gün daha bıyık, idare ederdin. Abi. Yarın büyük diye bir şey. Halı sahada iddiaya girenlerin sadece yaşadığı bir şey. Ama bu adam sinirinden ne yapacak yarın? Ama bu adam ben derdini biliyorum canım. Benim de bıyıklı dönemim oldu. Ondan sonra bir şeyler giyiyorsun. Genç işi kıyafetler. Aynaya bir bakıyorsun. Böyle sanki baban şey giymiş, senin, senin kıyafetlerini kıyafetleri giymiş. giymiş gibi bir şey. Valla Oktay gömlek giydim olmadı, olmadı onu mı? çıkardım kapüşonlu şeyleri giydim. Bir ol... moral ceketin olsaydı. Bir moral ceketim olsaydı öyle mi olurdu ya. Ama yani tabii bundan sonra komple ceket giyecek olsaydım evet doğru haklısınız bıyıklarımı taşıyabilirdim ama o ağırlık bana fazla geldi fazla taşıyamadım. Kolay değil bıyık yani bugün pek çok genç arkadaşımız var dükkanı da geliyor bıyıklı sakallı. Bazısı uyduruyor Bazısı... bazıları üstü. ...kava altı şişane gibi bir şey Yok onların yaşı itibariyle şimdi 20'li yaşlarının başında bırakılan bıyıkla... Evet doğru onlar süt bıyığı oluyor çünkü. Onlar böyle tazecik, körpecik hani böyle yeni filizler olur ya böyle hani mesela diyelim ki böyle hani bir ot söyleyin bana. Güzel. Bir Se ot söyleyelim nasıl? Ot, ha, ha, otu, <gülüyor> ya. Ya, semiz otu mesela. Semiz otu mesela. otu. Ispanak ya. Kuzu ıspanak. Kuzu ıspanak. Küçük, küçük küçük yapraklı Kuzu kulağı olabilir mi Tamam olur adı olur. Her kuzu kulağının bir küçük körpecikleri vardır. Et, evet şey, şey, kırmızı olsun. kırmızı. Ha bir de böyle kallabı el kadar kuzu kulağı nasıl bir kuzu? Arap kulağı mı? Arap kulağı dedi. Bir olur onun gibi bizim kizarlarımız. Onun Aramızda neydi olur. ben konu ot düşünürken konuyu şey yaptım ya? Büyük Bıyık, büyük otla karşılaştırılması yani. Ama tabii bu, bu e, şimdi ben dün mesela dolaşırken evet. içimden müstesn dedi ki Ege dedi Türkiye'nin ve dünyanın yeni bir moral ceketine ihtiyacı var. var. Ben de girdim e, moral 2013'ü. Görebilir miyim dedim. Evet. Mağaza girin. Mağazada da herkesin yüzü asık. Ondan dedim sizin niye moraliniz bu? E i̇şte böyle yoruluyoruz burada çalışmakta. Arkada mı kalmış ceket? Her şeylerin arasında. Ya siz dedim Moral 2013 burada dururken nasıl böyle durursunuz? Açtım böyle bir gülmeye başladı. Diğer esnaf geldi falan halaylar çekiliyor falan. Beni oradan umurladılar. Şöyle ceketin kenarını aç bakayım bir markasıyla beni coştur. Aynen moral, moral moral markaları hep aynı yani. Moral markaları aynı ama yani bu az önceki menkıbeden ne anlıyoruz? <gülüyor> Ege'nin Ege Ege'nin moral ben, anlıyoruz. Moral, moral ve mutluluk hep elimizin hep yanımızda. altında aslında. Evet. Hep yanım. Ne kadar güzel bir şey verdin Ege ama gerçekten. O görebilene, onu görebilene aşk olsun diyoruz. Moral nasıldır biliyor musun? Bir mağaza da böyle çok değerli bir indirimde bir, bir ceket gibi vardır da onu bu, bulup çıkarabilene işte moral böyle bir şey Yani ki. şöyle söyleyeyim Olay e, daha net böyle daha net e, örnek vereyim. Bu sabah ben kalktığım zaman ne senin bıyıklarını kestiğinden haberim vardı. Ne Ege'nin Moral 2013 adlı ceketim oh, bu kadar etkili olduğundan haberim vardı. Yani şöyle de, söyleyeyim bu sabah benim bıyıklarımı ama... keseceğimden benim de haberim yoktu. Kimsenin haberi yok Bu kadar yok yani. enteresan. <gülüyor> Bakın yani... Kimsenin haberi yok. Kimsenin haberi Onu bir kere koyalım. Dinleyicilerimizin yani. de haberi yok. Ama şöyle söyleyeyim Faiz. Ben bu sabah nasıl e, kalktım ve bindim arabaya ve radyoyu açmadan bütün yol boyunca bu şarkıyı söyledim. Yani bu Neşme'nin... Yani sizin bana gönderdiğinizleşmenin neşmenin en büyük ispatı. Onu bir reklamdan sonra ben Kafam özel bölüm olarak mi? yapacağız. Çok güzel bir şey var. Ben, yani aslında çok önemli bir boşlukta duruyor Resmen bir proje projeyle uyandım bu sabah ya. Allah Allah. Ya benim de dünden beri bir şarkı var geceden beri. Onu eğer çalarsak çok mutlu olacağım. O zaman bugün moral günü olsun. Sen dinlemeli mi diyorsun? Esas... Din, dinlemeli. Söylemeli Esas... mi dinlemeli mi? siz dinlemeli ama söyleriz de tahmin ediyorum. He. Çok da seveceğiniz bir şey herkesin de bildiği bir Yabancı şarkı. Yabancı mı yerli Bir moral mi? daha vereyim ben sana şarkıdan önce. Aha. Dün bir dinleyicimiz geldi ve bana küçük bir poşetin içinde siz yoktunuz dedi. Fahir ve Oktay Kete'den bahsetmişti. <gülüyor> Annem kete yaptı, onu getirdim size de. Anam kete! Bir kete. Çok teşekkür anam. ediyoruz anam Dilan Hanım'a, çok teşekkür ediyoruz valla. Emek emek getirmiş ve biliyorsun e, Ege bize gönderilen, Ege üzerinden bize gönderilen şeyin özelliği, ortak özelliğidir. Bize gelmemesi. Bize ulaşmaması. Nasıl Dilan Hanım sorumluluğu verdiyse bu moral ceketine sahip olan arkadaşımıza torbalara peçeteleri sarmış... Vitray yazmış. Evet. <gülüyor> Sabah ben gelir gelmez söyledi. Ya ben daha projemi anlatamadan adam bana kete dedi. Öyle söyleyeyim sana Fahir. O zaman isterseniz şu Fahir'in şarkısını çalalım. Hangi şarkı? Hangi servis Fahir? Nostan Nostan <gülüyor> mı? Fay. Nostan Nostan değil ama gene bir ikilemeli. Zingarella Zingarella. Aa ne kadar güzel şarkı ya. Zingarella'yı biz en son Atil yok. Neyden? Kimden dinledik ya? Zingarellayı... Zingarella'yı mı? Coşkun Sabah mı söylüyordu Türkçe sözlerle? Ha evet biri söylüyor. Yok şey Ayhan Aşan söylüyordu galiba ya. Valla biri söylüyordu da bilmiyorum. Şimdi sabah şöyle güzel bir zingarella. Zingarella, zingarella. ilk defa na, na, na. şarkı çalmadan aynısını yaptık dikkat ediyorsanız. Aha. Ee, tabii, onu, e, klas kliyorum. bir radyo oldu. <gülüyor> Şimdi zingarella <gülüyor> ya. Ya bir içimde. dakika onu da kim söylüyordu? Enrico Masyaz mı? Enrico Masyaz. Enrico Masyaz söylüyor da mi? Enrico Masyaz. Enrico yani. Masyaz da şeyi anlaşan mı söylüyor? sinisine bakarım Enrico Masyaz'ın. Aman Fahir yapma ha, dur. Radyonun duvarları Enrico Masyaz dolu. Dur Fahir aman. Oktay'ın portatifinden dinleyeceğiz. Tamam Bunun patlatıyorum o zaman ben. Mutfakta da dinleme şansımız var. Biraz bir Biraz dinleyelim o zaman dur. Keşke bir cuma gecesi diye bir <gülüyor> programımız olsa... Tam ona yakışsızdı. Ha? Felonata Kuna Takuna diye mi söyledi acaba Fedon bunu? Yoksa o şarkı başka mı? O başka, o başka, başka o başka. başka, değil mi? başka. Sözlerinden bilmiyorum. Bak geliyor, düşün seni. Allah Aa, şarkının en güzel tarafı hemen başlaması. <gülüyor> <gülüyor> Zingarella, Aman, Zingarella, Zingarella. Yeterli diyeceğim diyemiyorum <gülüyor> ya. <Vallahi. gülüyor> Ses kalitesi de fena değil çünkü zaten kasetler çalacaklar. <gülüyor> bir bir buçuk görelim en azından ya. Dur. Bunun Türkçe'si Çal Çingene, Çal Çingene değil evet, mi? Evet, evet, evet. Kim söylüyor? Ağacıkhan o zaman. Hayır, değil mi? Daha yeni bu tarzı. Coşkun Sabah söylüyordu galiba bunu ya. Bir buçuk dolduğu için şarkımız. Feyzahat yapıyor bu Kolunu <gülüyor> uzaklaştırarak Feyzahat yapan adam. <gülüyor> <gülüyor> Steve Jobs görseydi <diyor>, ağlardı. <gülüyor> Niye <gülüyor> bunun üstüne böyle bir düğme koymadık yazık diye. <gülüyor> bir dinleyicimizden o zaman şeyi alalım. Zingarellayı kimi söylüyordu? Çal çingene. Hadi <gülüyor> sorunuzu sorun kolumu yaklaştıracağım. Soruyu <gülüyor> ne sorun? 210-30-30 sevgili dinleyiciler. Zingarella şarkısının Türkçe sözlerle söyleyen sanatçımızı soruyoruz. Oğlum geldi. <gülüyor> Yok kimse hatırlamıyor. Ya da herkes şarkıya daldı. O da olabilir. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo Tümrüt'ü Modern Sabahlar devam ediyor. 8.40'umuz oldu saatimiz. Bu şahane salı sabahında gündeme bakmaya devam ediyoruz. Gün gazetelerinin sayfalarını çeviriyoruz. Buyursunlar efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Bize cevabı hatırlatan dinleyicilerimiz için. Bu arada, Bu arada evet. Fedon ve e, ne gelmişti? Hayko gelmişti ama... Tanju Okan'ın Tanju Tanju Okan artık nasıl diyelim daha olgunluk döneminde söylediği şarkı o klasik Tanju Okan şarkılarından değil gene diye yılbaşı özel programı galiba değil mi orada evet, Bu... etraftaki insanların kafasındaki şeylere bakarak birazcık buradan dinledik biz e, yılbaşı özel programı ama hangi yıl olduğu net değil baya eski bir yıl olduğu da bir gerçek Evet, Zingarela coşkusunda Aynı. yeterince yaşadık Bu yaşadık, yaşadık yaşadık yaşadık ve yaşattık Herkesin keyfi yerine gelmiştir <gülüyor> Daha da yaşattık evet evet. Hmm. evet Oktay var mı gündeminde bir şey yoksa ben Abuk subukla başlarım yani Abuk subukla mı? Abuk subuk haberlerle. Yani. Hmm, şimdi önce o zaman e, şu şeyi şeyden bir bahsedelim. E, 2012'de vergi mükelleflerinin Maliye Bakanlığı'na yaptığı beyanlar açıklandı. Hı -hı. En çok vergi verenler açıklandı mı? Vergi en reklam. çok vergi veren e, şeyler, ne denir? Dükkanlar. Sektör, sektör mü denir? Yok, dükkanlar aslında lokantacılarmış. O ortaya çıktı. E, biliyoruz, kendimizden biliyoruz. Ben bizi güzel bir şey zannediyordum bunu. Yok ya sektör böyle ya Oktay. <gülüyor> Ankara rekor miyiz? Hiç öyle, hiç öyle. A akşam dükkanı doldurmayı biliyorlar vergilerini de ödesinler <gülüyor> yani sonuçta. <gülüyor> doğru, doğru söylüyorsun ama en çok ya zaten Türkiye genelinde de e, lokantalar, lokantacılar birinci sırada e, 105 bin mükellef var, ortalama yıllık gelir. <gülüyor> Tıs, tıslayacağımız bir miktar bizim verdiğimiz verginin yanında 4.300 lira tıslayın. Tıs. <gülüyor> Doğrular <Dokteler gülüyor> mı vergi vermiş? Tabii canım 4.300 lira vergi vermişler bununla şey yapıyorlar yani. Yani. Çok para Doktor. çok vergi vermişler falan. Sene benim evinde. Şimdiden kapmış olayım da. Ne vergi dairelere de? öyle vergi rekorlendere şilt. şilt vermiyor mu? Hı. Ortalama geçim ortalama eminim ki bizden çok verenler de vardır zannetmiyorum. Aslında bakın bir şey söyleyeceğim biz lokanta girdik vergisi yüksek olur bunun vergimizi en yüksek dilimden verelim diye de. ...seyahat ve turizm işletmeleri... ...veya deterjan sektörüne de girebiliriz. Keşke Kesinlikle. deterjana gösterdi. <gülüyor> dedim abi. Ben size hep ne diyorum... ...şu... <gülüyor> ...gross markete gittiğinizde... ...deterjanları toplanalım, biz onları satalım. Abi aramızda Gelen müşteriye... kimya mühendisi olaydı... ...güzel deterjan... ...hatırlarsanız bir yine bir Münir Özkul, ...Adile Naşit filminde... ...hangisi olduğunu hatırlamıyorum... ...çatık atında e, sabun üretiyor... Sonra, deterjan ve sabun işine giriyorlardı... Evet. ...damat, kimya mühendisi hatırlarsan... E, evi ipotekliyorlardı falandı filandı. Hatırladın mı Oktay? Hatırladım Hazret hatırladım. <gülüyor> i̇yi iyi bilir, <gülüyor> bileyim, <gülüyor> Ne filmler seyrediyorsun? İyi bilirim. Çok, çok... Benim bir bildiğim Güzel turşu içine girdiklerini hatırlıyorum Bir ben. de deterjanın içine girdikleri var. Sonra yağmurda çatı akıyor da bütün her evi deterjan basıyor. <gülüyor> Ev habersiz sattığı şey değil mi? Evet. Evi evet. habersiz satıyor Münir Özkul'dan. Satmıyor da işte şey yapıyor. İpotek. İpote Yalnız Münir Özkul da çok çektirdi adileni açtı. Yani şöyle filmlere baktığımız zaman niye? Evi şeysiz satmalar. Onu Adile Naşit yaptı. Adile yani. Naşit yapıyor onu. Evi olmuş attı tabii, tabii. tabii. Adile, Ama zaten şeydi. orada e, Minos rahmet o da azıldı yani. Minos'la orada isyan ediyor. Sen evimizi nasıl yaparsın falan. Ev benim değil mi diyor oradan Adile Naşit. Anan orada Minos'un suratını mehasem ev kadının üstüymüş. Üst hayır onun eviymiş. Oradan bir geldi babasından kalmamı. Artık nereden ka Ay onun suratı alı al mor mor. Yani rengarenk yani oldu. Sonra işte o hırsla gidip şey yapıyor. Sen mi büyüksün ben mi Rıza... Onun hırsıyla mı? Aynı film olmayabilir <gülüyor> o ama benim kafamda ör evet, şekil kurgulanmış bu, durumda. Şeyde yani dünyada üzmekten ve kızdırmaktan en korktuğum isimdir. Münir Özkul Münir değil mi? Münir Özkul. Doğru. Yani öbürleri bağırır çağırır Hepim bir şey isimleri. yapar ama... E, Münir Özkul ağır konuşup gider yani. Çok ağır konuşur. Konuşmasa bile şöyle bir bakışı yeter. Yeter. Yılların, yeter. Yılların sanatçısı. Öyle düşün. Ne oldu şimdi? vergi konuşuyorduk. Biz, <gülüyor> deterjan işine gireceydik de ya Oktay. Orada. Şimdi deterjan işte. işine hiç girmeyelim. Deterjanda mükellef sayısı düşük olduğu için matrah e, üzerinden bölersen ona yani düşük çıkıyor kişi başına düşen. Aman bu da bir matrah. Halbuki en fazla e, toplamda ödeyen lokantalar. Doğru yerdeyiz yani biz olmamız gereken yer yani <gülüyor> başka türlü şilt alamayacağız çünkü <gülüyor> mesela kasap kasap olsaydık biz ve o kadar vergi ödeseydik şu anda yani ödediğimiz kadar vergi ödeseydik gerçekten çok yani değişik duygular içinde olacaktım şu anda daha mutluyum neden çünkü lokantalar zaten birinci sıra en zarara. birinci lokantalarmıştı evet. ondan sonra ee, noterler diye bir şey var. Notercilik. Noterler Notercilik. de vergi ödüyor? Bir noter olamadık ya, ya. Aramızda bir hukuk okuyan olaydı. Bir noter olaydık. Vallahi uzayan konu noter hukuk. için. Şart mı? Benim bildiğim fotokopi makinesi, tel zımba ve o ıstampa. Bir tane de bir Stamper. içeride bir oda. Yani <gülüyor> giriş dışında bir de içeride oda. Hani Ayrancık'taki noterden bildiğim kadarıyla bıyıklı ve sigara içen bir adam lazım. <gülüyor> Benim de, bir, bir de şey galiba. Parmaklarına bir şey takıyorlar ya. Fıtı, fıtı, fıtı, fıtı, evet fıtı, kağıtları fıtı. hızlı çevirmek için. Kağıtları hızlı çevirmek için. Hmm. Herhalde eski bir e, bulaşık eldiveninin parmak başı. Parmak başı. Onu o böyle, var e, ben. O varsa tamam. O zaman aslında sen onu başka şey için de kullanabilirsin. Bankacı da olabilirsin sen. Efendim. <gülüyor> sen o zaman mümkün <gülüyor> <gülüyor> açık onu ben tutuyorum. Hotel yani. için başvurumuzu önce... yapacağız. Efendim parmak uçlarımız hazır. Bir dil yaklaşık üç 4 tane parmak uçumuz. Sen ucumuzu... bıyığı kesmeseydin çok güzel olacaktı. Evet ya. Bunu göstereceğim. Bıyıklı arkadaşımız da burada. Buyurun. Tüm işlemlere belge düzenledikleri ve gider gösterebilecek harcamaları da sınırlı olduğu için e, kuruşuna kadar vergilerini ödüyorlar demiş. Ne kadar güzel. E, hepimiz öyle yapmıyor Helal mu? Helal olsun noterci. De. Yoksa noterlerden daha fazla hatta birkaç katık fazla kazandığı halde liste başı olmayan ya da ilk onda gözüken veya gözükmeyen faaliyet grupları mesela, da Mesela, mesela, mesela örneğin such as anladım de. Ne demem gerektiğini ben anlamadım Yani örnek vermek gerekirse Mesela sektörümüz. inşaat sektörü, i̇nşaat sektörü. Var, Ayakkabı, Mo ayakkabı mobilya. mobilya Deri eşya imali Deri eşya dediği deri maske ve bileklik <gülüyor> esas, o, para orada. esas para orada pirinç, pirinç üstüne isim yazma Sektörü Oktay bu sene o, ne yapmış o, o, o hangi sektörde oluyor O ya? sektör battı batacak ya 2-3 tane pirinç ustası kaldı Onlar şimdi test kitabı satmaya başladılar ee, Karanfil böyle oldu değil. Karanfil Sokak Doğru. Orada orada yapılıyor değil mi? Valla onlar hazır yazılıyor. yazılıyor. Üretim oradaydı diyebiliyorum. Sahaflarla mı? birlikte onlar gitti. Şu anda e, kapasitesine kitapları satılıyor. Doktorlar 65.072 TL kazançla noterleri doktorlar izliyorlarmış. E, vergi meslek grubu e, e. sırasında. Sonra eczaneler 4. sırada da sanatçılar var. Sanatçılar. Bir sanatçı olaydık için bizden birisi. Hakikaten. Yani şurada bir vergi rekortmeni. Acun Ilıcalı yani, yok mu bu sene ya? Ankara. Ankara ama galiba bu. Sanatçı. Hayır canım Türkiye bu. Türkiye, Türkiye mi? Tabii tabii. Evet, evet. Türkiye. Türkiye yani Maliye kadar bilmiyorum. Çok doktor sanatçı gördük. Hiç noter sanatçı olmadı. Yani o olsaydı çok değişik. Benzinci yani. sanatçı da gördük. Kim benzin, benzinci benzin sanatçı? Metin Milli. Metin Milli. Bülent Ersoy'un benzincisi vardı. Adnan ses benzinci sanatçı. Tabii. Benzinci dediğim şey olmasın yani. Ama orada ilk başta sanatçı olmuyor sonra galiba benzinci olunuyor. yani. Burada mesela Tabii doğru, doğru, doğru örnek olan Ferhat Göçer'i düşünürsek. Ha burada Metin Milli. Önce doktorum sonra sanatçıyım demiş. Metin Milli mesela önce benzinciyim sonra sanatçıyım. Öyle mi Metin Milli? Sonra mi? yine benzinciyim Hep <gülüyor> benzinciyim demiş ya. <gülüyor> Metin Milli'nin nasıl istasyonları vardı. Düşünsene neyiniz var? İstasyonun var. Benzin istasyonu. Bir sanatçı Monopol düşünün, oynuyormuş ki, gibi hissediyorum kendimi. Televizyonu her çıkışında ne şarkısı ne kıyafeti bir şeyi konuşuluyor. Hep. İlk konuşur, bizim evde öyleydi. <gülüyor> Bu adam, biz. <gülüyor> Bu adam bizim evde petroloji diye konuşuyor. Hadi ya. <gülüyor> Sanki teksaslı. <gülüyor> teksaslı sanatçımız. <gülüyor> Neyse Metin Milli'den sonra şimdi sırayı Berksan veyahut da Kutsi aldı. Neden? Çünkü onlar da televizyon Bu bir meşale elden ele, elden ele geçecek. Adnan Şansesi de hakkında... o meşaleyi verecek. illaki ki birilerine Doğru. verilecek o meşale. Geçtiğimiz günlerde çok değerli bir sanatçımızı, çok sevilen bir sanatçımızı Ferdi Özbey'ni kaybettik. Ve o zaman bir kez daha ortaya çıktı. Biz böyle ülke olarak önemli isimlerin ani ansızın ölümlerine hazırlıklı değiliz. Bu yurt dışında çok hazır olan bir sektör. Yani birisi öldüğünde hemen onun arkasından... Hı -hı. E ölümüne yönelik bir öyle bir hayat hikayesini anlatan yazılar var yazıların ötesi de programlar bile hazır yani e, şablonu oturmuş içerik yüzde 90 tamam yüzde kısmını da artık güncel bilgilerle şey yapıyorlar bunun eksikliği vardı ülkemizde zerre özbeğendi bir kez daha ortaya çıktı ve bu eksikliği doldurma yönünde e, bir adım atıldı oktay demirciyi ben e, çok sevilen <gülüyor> Kendi programında bu kez e, masaları değiştirelim. Çanak sorularda <gülüyor> Oktay Demirci'yi ben ağırlamak istiyorum. Haydi. Çanak sorular. Buraya nasıl geldiğimi sorar mısınız? Buraya nasıl geldiniz efendim? Marmeya'dan <gülüyor> geldim. Merhaba, Çanak Sorular'da bu hafta bir değişiklik var. Ee, bu sefer soru makamında Fahir ve ben oturuyoruz ve konuk makamında Oktay var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Hoş geldiniz Oktay Bey. Hoş bulduk. Özel anma programları e, diye bir projeniz var. Biraz anlatır mısınız? Çok teşekkür ederim. E, tabii anlatırım. E, bir sabah kalktığım zaman e, bir şarkıyla uyandım. Ee, bu şarkı bana bu fikri verdi ve çok başarılı olacağını e, düşünüyorum ve diğer sanatçılardan destek istiyorum. Peki e, hemen isterseniz ilk önce şarkıyı alalım, şarkıcıyı alalım ve ondan sonra konsept albüm hakkında biraz bize bilgi verir misiniz? Ee, i̇lk yapmayı planladığımız e, albüm Muazzez Abacı'nın vedasından sonra. ...bizlerle birlikte Aslında olmasını... yani... E, ...Muazzez Abacı veda etmeden bir Tabii ona... yapabiliriz. Bir ...albüm olarak evet. da. bunu Yani mesela nasıl reklamlarda saygı görerek... Saygı ...reklamlarda görerek neşvemize neşve katıyoruz... ...Muazzez Abacı'yı... ...bir anlığına da olsa... E, ...neden yaptığı işle... ...anmayalım diyerek... ...Muazzez Abacı'nın olmadığı... ...ama diğer sanatçıların... ...Muazzez Abacı'ya bir saygı duruşunda bulunduğu... Bir ...olduğu aldım. ve Muazzez Abacı şarkıları... Hı -hı. Ee, olan bir albüm düşünüyorum Vaktimizde az ee, Bu albümden bir şarkıyı Bizden paylaşabilir misiniz Tabi o zaman B1 Bir kaset gibi düşünüyorum ben bunu <gülüyor> Seni 2000 olduğu için Ve B1 Bakalım sanatçıyı tahmin edebilecek misiniz <gülüyor> Hatıralar sarmış Dört bir yanımı Anım her nefes yüzün duruyor. Sözler daha oturmadı. <gülüyor> Gözlerim uykuyla barıştı sanma. Bu... Diyerek mesela. Evet. Bu... bu şarkıcıyı tanıdınız mı mesela? tanıyamadım <gülüyor> Bakayım valla tanıyamadım. Tanıyamadınız mı? Peki o zaman bir muaziz e, hanımla bu sanatçının çünkü kişisel olarak da tanışırlar. Çünkü e, benim anladığım kadarıyla ben e, proje dosyasını şöyle bir... Çevirdim sayfalarını. Hem şarkılar var hem de şarkıyı seslendiren kişinin <gülüyor> resimleri. Anıları. Anıları var. <gülüyor> anıları mı var? Resim yok. Dirlikte çektirdiği fotoğraflar yok mu? Anılar dedik. <gülüyor> Belki aynı çok büyük topana... bir <gülüyor> ipucu oldu. <gülüyor> <gülüyor> çok büyük bir ipucu oldu anılar dedik. Yani hiç niyetimiz yokken durup dururken kopya vermiş olduk. Yani anılar var. Onlar kasette Hidden Track teknolojisi. İlk defa Her bu şeyde şey var. uygulanacak ve gizli bir şey. Ondan küçük bir anı. Merhaba, geçmiş olsun. Merhaba. <gülüyor> Bunları alabilir miyim? Tabi. Tok karına, <gülüyor> aç karına. tok karına bu da. Geçmiş olsun. Bir eczane galiba. Çingir, cingir, çingir. <gülüyor> Galiba ya. bu diğer sanatçımızın <gülüyor> bir anısı. <gülüyor> dur, dur. <gülüyor> bu tarz, bu şarkının ha, Kadın silse muhazıza bence <gülüyor> Evet kadın silse muhazıza bence Eczacı mı? da şarkıyı söyleyen Eczacı da şarkıyı söyleyen bu şarkının ki sonuna... Abi Eczacı o kadar kişi yok ki ya <gülüyor> Vurgun şarkısının sonuna Mesela bu şarkıcı söyledikten sonra Kendi yorumuyla benim az önce Ercac olduğundan eminiz değil mi? Ama aç karına tok karına <gülüyor> evet, dediğine öyle. göre. Evet abi çünkü kapı kapıyı da onu konuştuğunuz o sırada çınladı. Çınladı o, kapı sesi olamaz. Çınırdı. Ses olamaz ne olabilir? Ki onun eski bir arkadaşı vardı. <gülüyor> Berksan onun da. Evet Ercac. 1 B1 yalnız bakın dikkat edin. Timur abi var benim Ercac ama Oldu, olmaz. olmaz. Timur abi. Olmaz. Mozi babıyla e tanışıyor olmaz. mu? Pekisin var canım. Atilla Atasoy diyeceğim. Tamam yani onlar Anına Atilla Atasoy mu? Abi tebrik ediyorum ha. seni ve alkışlıyorum ayakta alkışlıyorum. Sanata ve sanatçıya değer verdiğin için. Yani e, Atilla Atasoy'un bu Tribute albümünde e, İlla Muhaszez Abacı söylemesi gerek yoktu. Bence anılarla katılabilirdi. Ya o da olabilir tabii de. <gülüyor> Çünkü ee... sonuçta bir anısını anlatıyor. Ya o da olabilir de yani bu başka bir proje abi. Yani lütfen bunu şey yapmayalım. Böyle o, bir şey yani bu projede dosya olarak duruyor sevgili dinleyiciler. Tozlu raflarda mı kalacak yoksa birisi Hayat bunu bulacak mı? işleyecek ve e, paraya para demeyecek mi? O da sizin kararınız. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlarda yeni bir saat başladı radyoların başındakileri bir kez daha günaydın sevgili dinleyiciler. Esprileri şakaları yapıyoruz arka arkaya. Buyursunlar Oktay Bey, hoş geldiniz stüdyomuza bir kez daha. Gurur verdiniz. Bizimle birlikte olmanız bize güç kattı. Çok çok teşekkür ederiz. Ee, pek çok tweet gelmiş, teşekkür ederiz dinleyicilerimize. Yani şunun şurası. Moral karşı... ceketimle ilgili mi? Yok abi, onunla ilgili değil. Benim projeyle ilgili de değil. Yani <gülüyor> biliyorsun konsept albüm çalışmam var. Evet benim. doğru. İçinde benim yani ne sesimin olduğu ne şeyimin fikirsel Hı -hı. olarak yapımcısı oldum yani. Evet bir kez daha bir fikir daha harcanmış oldun. Aynen öyle. Çünkü dinleyicilerimiz teveccühle karşılamadılar. Karşılamadılar. <gülüyor> yani ben onu yine harcanmış olarak görmüyorum ama şu anda... Bir proje olarak görürsen Bir değer verilmedi. Hayatta en sevmediğin şey olan proje olarak. O <gülüyor> atiksiniyorum. Hakikaten yani proje şeyinden tiksiniyorum. Belki o en başta benim hatamdı. Ee, ama ne senin ceketinle ilgili ne de benim konsept albüm. Fikirle. Benle ilgili bir şey var. Dün dükkanda hararetle konuşan iki genç vardı. Evet. Onlara yaklaşıp genç dediğim de işte bizim yaşlarda adamlar. Genç Ama? demememiz lazım belki de. Belki de genç demememiz lazım. E Herkesten genç demek lazım. Gidip yanlarına şey. Beyler Erkek mi? Lütfen dükkanda proje konuşmuyorsunuz. <gülüyor> her şey konuşmuyoruz. Bak kızlardan bahsedelim. Futbol konuşun bir şey. Proje konuşuyor. Herkes her şey proje diyor da ondan. Yani... Maalesef. Ee, neyse ama e, diğer konularda daha anladığım kadarıyla elli tutulan konular, <gülüyor> konularda e, bizi düzeltmeler gelmiş. E, dilemanın mesela şey demiş e, deterjan işinin olduğu e, film Gülen Gözler. Gülen Gözler. Film, filmin adı e, Gülen Gözler. Dün TRT'de de yayınlanmış bu arada tesadüf. Kalbin temiz işte Oktay. Bir kez daha ortaya çıktı belgesiyle. Aynen öyle. Ondan sonra başka ee, ne var? Çalçıngen'e Tanju Okan. Çaylı sigaralı klip. E, klibin çok güzel olduğunu anlatan e, tweetler var. Kumarhanede geçiyor ya klip. Doğru. Yelekli ve de tanrı. Kumarhanede miymiş o? Tabii tabii. Anladım ben bar zannetmiştim. Alkollü sigaralı e, kumaranede geçen bir... Klipte. O yüzden teşekkür ediyoruz dinleyicilerimize e, bizi gerekli düzeltmeleri e, yaptıkları için. Buyurun efendim. Neler olmuş? Dünyaya dönelim biraz. Dünyaya dönelim. Evet ya. Dünyaya dönelim. Uzaya gidecek ilk İranlı olmak istiyorum demiş Ahmet Necat. Ahmet'in Necat'la aynı kafada oldum mu ortaya <gülüyor> çıkmış oldu? Yani? Vallahi ben demedim ama yani ilk okuduğum zaman aklıma gelmedi değil. Yani ben burada şu halimle hiç İranlı alakam yok. Ee, sinir oluyorsam de cad daha da sinirlenmiş. Çok sinirli ya. Ben bunu dururken maymunu gönderilen bütün her şeyin parası benim cebimden çıkıyor falan demiyor mudur ya? Gençlerimiz 4-5 yıl içinde uzaya insan göndermeye kararlı ve bunun gerçekleşeceğine eminim dedikten sonra kameraya dönüp göz kırpmış seri olarak. Kendisini şey diye. Tabii canım ilk İranlı olayım ben demiş ya açık açık hazırım Kim, demiş. Kimi göndersek yani. acaba? Hemen referandum yapsınlar ya. Bence en güzel ben yöntem çok o. Çok düşün. güzel fahirim. O kadar güzel çözmüşsün ki ya sistemi. Uzaya bu. demokrasiyi götürdük işte. Uzaya çünkü çok insan çıktı. Evet Maymun çıktı, eşek çıktı, at Köpek çıktı, çıktı. Evet. Hepsi çıktı da demokrasiyi çıkaran olmadı daha. Yani. Daha ya kim gitsin? Uzaya kim gitsin? Yap referandumu. tak. Hatta sadece uzaya kim gitsin tek soru sorulmasın. Yani e, normalde referandumlarda tek soru sorulur yani. ya. Hayır. Sağlıklı referandum. Öyle olmasın. 8-9 tane soruyu aynı anda sorup bir seferde... Arada de de ufay ufay nasıl? da şey yapsınlar. Yani ö, bence öyle olabilir. Torba Çok yasayla uzaya çıkan <gülüyor> ilk adam olmak istiyorum ben. Fezanevert. Fezanevert. Fe fe Fezanevert ne ya? İşte e uzay çalışmalar. Astronot demek büyük ihtimalle. Feza. Feza Levent olabilir mi? Nevert. Ha Feza Nevert. Evet. Eski Nevert'enler. Nevert. Feza Nevert. Zaten içerisine. uzaya gönderilen şeyin adı da kapsülün adı da biliyorsunuz. Bir ha pardon ya o şey değişti. Ee, görünmez uçak yaptı onlar da Amerika gibi Adına Kahir koymuşlar. <gülüyor> Nedense bir nevi. Yani. Yarın öbür gün bir başka mekan tanıtımında Kahir öngüç diye çıkarsın. <gülüyor> yani bu da bana en güzel değişme oldu. <gülüyor> Ondan sonra böyle bir talep var. Bu arada iki tane de gözlem amaçlı iki tane küçük uydu gönderilmiş. Ne ha, yok, yapılmış. gönderilmiş? Zühre amaçlı. ve Nahit. Zühre ve Nahit, Nahit mi? Hı -hı. Ne kadar güzel uydu ismi ya. Vallahi hakikaten. Ah, bizim Nahit geçiyor diye bakabilirsin aşağıdan. Nahit abi. X, 71, 2000 falan demek yerine. 71, Tine 2 geçiyor bak falan demek yerine. Nahit. Siz yani karşı değil misiniz bu gözlem uydularını? <gülüyor> Ben öyle biliyordum. Ah doğru ya. Yaman yani. ya abi Siz ya, daha doğru bizler. De. Otulu dediğin uyduya karşı olur. <gülüyor> <gülüyor> Otulu uyuma uyduna karşı çık. Ne kadar güzel. Bravo. Ondan sonra bakalım. Hmm. Hmm. Bakalım. Hmm. Başka neler olabilir, neler olabilir bakalım hep beraber bakalım. Ne kadar sesli o kadar zevkli adlı bir haber var ona bakmak ister misiniz? <gülüyor> ne sesleri ne zevkleri. Ne zevkleri ne sesleri hakikaten insanda bir zevk bir ses o, İngiltere'de yapılan bir araştırma. Ee, yüksek sesle e, yoğuşanlar e, daha çok. Müzik dinleyenler yani. yani. Evet keyif oluyorlar araştırmaya göre. E, hazla ses arasında ince. <gülüyor> öyle önce bir çizgi net falan bir yani çizgi net, net bir şey var yani bunu x'ye koordinat düzleminde çizecek olursak a böyle normal merkezden yani orijinden sıfır sıfır noktasından böyle bodoslama yukarıya doğru e, bir çizgi çektiğimiz zaman bu grafiği çizmiş oluyoruz otomatikman. Çünkü man. paylaşılan her şey güzel. Yani. Paylaştıkça çoğalan tek S şey sevgi, sevgi değil. değilmiş. Aynı zamanda zevkmişti. Daha fazla keyif almak için birazcık daha müzikten, e, e, e, da müzikten komşularda dinlesin. Yani komşular. Komşuların da, da aklına gelsin. E, Tabi. Aa bak bizim alt kattakiler hoştu. Biz niye duruyoruz? E, paylaştıkça böyle şeyler çoğalıyor ya. E, i̇kinci kattan üçüncü kata aksetti. Üçüncü katta dördü aksetti. Aksetti. Onlardan bodrum katında kotta oturanlara zaten sirayet etti. Ne oldu bütün, bütün apartman. Oradan coştu. bütün apartman. Bütün apartman yan taraf. Yan, yan tarafın sirayetini. Ne oldu bütün mahalle? Oradan mahalleden ilçe... Sözleri hatırlasam ben bunu anlatan çok güzel şarkı vardı hani Haydi Çifte Tel diye. Ayşe Fatma Hayriye Haydi Çifte Tel diye. Yani aynen böyle. Görüyorsun. Bu şekilde ne oluyor? İlçe derken oradan nahiyeleriyle beraber koca bir şehir oradan bölge bölge coğrafi... Koca bir şehirden bir şehir daha çıkıyor. Bir şehir daha çıkıyor. <gülüyor> Bak koca bir şehirden bir kampanyanın sloganı belli. Koca bir şehirden bir şehir daha çıkartacağız. Zamanla tabii. Hemen, hemen değil. Bestesinde Erol Evgin yaptı mıydı? Bitti gitti. Hoca bir şehirden, bir şehir Erol Evgin'e de geçmiş olsun direkt. Ne oluyor? ya? A, ne oluyor? Aa, ameliyat oldu. Hadi geçmiş ya. Şey olsun. Safra kesesi ameliyatı. Safra kesesinde taş varmıştı. Çok mühim bir şey değil mi dedi? Yoksa Yo, o da şey taşları ile beraber çektirdiği oldu? fotoğraflarla <gülüyor> Instagram'daki yerini almış. Ya siz hiç biliyor musunuz böyle safra kesesi taşlarını sapıkça toplayanlar var. Onlardan yüzük yapmaya çalışanlar var. Ay, Safketaş. <gülüyor> Safketaş. Ee, dün kesesi taşı olarak kısaca özetle. Dün çok geçir. konuşamadık, ayrıntılar yoktu e, zamanımızda kalmamıştı ama Super Bowl ile ilgili Super ayrıntılar Ball, geldi. Ya bu ne Super Bowl ya yaşım oldu 40 ben daha Super Bowl Super Bowl diye yeni aşermeye başladım. Mesperrbolci insanım ben de dün Twitter'da gördüm. Herkes bir yani hani maçı seyredersin tamam da yorumlar da o ne hareketti falan diye. Bana hep bütün hareketler yeni geliyor. Ya bana bütün hareketler de. <gülüyor> Kaskara bak <gülüyor> falan diye yorum yapabilirim. <gülüyor> <gülüyor> 12.7 milyar dolar bırakmış bir gecede Amerika ekonomisine. İyi ek iyi. <gülüyor> <gülüyor> baya baya iyi. 12.7 milyar ben dolar bırakınca, Jipsi ile efendim adam. Sosyistliğiyle. Jips mi değil. Şöyle söyleyeyim. Efendim kola içiyor. Hayran. maç maç sırasında kaç tane tavuk kanadı satılmış olabilir? Abi çok satılmış. Ben sana değil. net. Altı buçuk saat söyledi ya, bir de elektrik kesintisi falan vardı. Bir yarım saatte elektrik mol, Ama orada mola gibi düşün. Frit Özert de çalışmamıştır tabii. elektrik olmadığı orada için. Orada bir durdu. Aa, ne olabilir ben sana söyleyeyim. Dört mu gitmiş Oktay? <gülüyor> Oranın ustası Erteskin siparişinden anlaşılır ya. Sekiz kilo tavuk kanadı, otuz yedi parça antrikot. Valla antrikot değil. 1 milyar tavuk kanadı satılmış. 1 milyar maç tavuk kanadı demek. Ne 500, oldu? 5 milyon da 4 desen 250 milyon. Olur mu? Bir tavuktan iki kanat Ama çıkmıyor mu? bunlar mı? sadece stadyumda değil herhalde değil mi? Evlerde yeren hmm, değil. Ya. Nasıl yani? Sır stadyumda. Sır stadyumda ya. 250 milyon. Tavuk kanadı kaç parça olur bir tavuk kanadı kursa? Yok adı, bütün galiba. Tabii nasıl canım. bunu nasıl bunu tespit ediyorlar ya bütün ülke? Tabii herkes abi. aynı yerden istiyor tavukçun. Tavukçun tavukçuluk sanıyorsun demek ki. Ya maçtan önce evlere sipariş yapılıyordur herhalde tavuk kanadı. Bu arada yani Roger ee... Tavukçuluk diye bir tavukçuluk var orada. Roger <gülüyor> Tavukçuluk'tan istiyorlar akşamda. <gülüyor> Roger Tavukçuluk. <gülüyor> Roger Tavukçuluk'tan öyle yazıp gelmiş. Yani e, 142 kilo tavuk kanadı. Bir kilo tavuk. Içerisinde. Bir dakika bir şey soracağım. Yine ben kafam şey yapmasın. Bir Son. tavuktan iki kanat çıkıyor hali değil mi? Yani Amerika'da bir farklı bir durum mu? Amerika tavuğu mu? <gülüyor> yani tavuğu. Köy tavuğu gibi Köy bir şey ila dört. İki ha. milyar <gülüyor> diyorsan 500 milyon tavuk mu gitti? Gitti dediğin telefon ee, mu? hayır telefon değil. Bunun kanatlarını gibi. alıp gerisini valla, atmıyorlar lop, herhalde. lopet olmuş. Vallahi gerisini. Tabii canım şey. 500, 500 milyon tavuk. Gerisi de şey falan gitmiştir. Şinisiydi. <gülüyor> Tavuk gül falan. Şimdi biraz da. böyle e, ırkçı demeyelim de nasıl diyeyim. E, Faşist ne? Hani böyle stereotayp yaklaşım, ya, yaklaşım olarak Amerika'da şey esprisi var. İşte siyahlar çok fazla tavuk kanadı yiyorlar falan gibi böyle Hı. bir şey var. O kadar da yalan değilmiş yani. Bizim de müşterilerimizden biliyoruz otelde kalanlardan. Siparişlerini görüyoruz. Böyle bir tavuk kanadına. Ama onların geleneksel zamanında o şey döneminden ne, kalma. Nereden kalma bilmiyorum Kölelik da. döneminden kalma bu. Öyle o, tabi mısır ekmeği ve tavuk e, o dönemde hatta böyle e, şölenlerle yedikleri bir şey. O tavuk kızartma özellikle de tavuk kızartma. kızartma. Evet, evet. herhalde maçtan önce adet olarak al, akşam maçımız var siparişimizi verelim falan gibi bir şeyler oluyor. Bizde nasıl kömpeyiz bizde kete bir neşve oluyor bazı bölgelerde. Aynı o aynı şeydi onlar da var. Bizim ama genel şeyimiz yok ya. Etme. Çok acıklı. Ne yok? M yani o kadar maç seven milletiz de maça yönelik kendi şeyimiz yok. Kültürümüz Yemeğimiz ya. mi? gelmiş mi böyle cips yerler falan hmm, vardı. Evet. O da Amerikan filmlerinden gördüklerini. Mısır şey falan filan. Mısır falan. Bunlar da bizim şeyimiz değil yani tam olarak. Maç sayılırken bir biz şeyimiz yok. mutfağımızda abur cuburluk bir şey var mı? Var. Çerez var. Başka? Çerez var. Kestane var. Ha kestane mi? Kestane niye yok? Çekirdek, yani değil, çekirdek. var ya. Çekirdek. Var. Çekirdek var. Ağız, Ağız eğlencesi çekirdek, kadar bizim şeyimiz çekirdek. Dünyada hiçbir yerde yok çekirdek yani kuş yemi dışında. Doğru. Biz hep beraber yiyoruz. Tamam. Gerçi maçı maç çok değer verip de hem çekirdek ciddiyen hem de maç izleyen de yok yani. Böyle biraz maç yanda kalırsa eğer çekirdeği alıyoruz. Çekirdeği iyi gidecek bir şey bulalım diye. Ha, evet evet. Ya çekirdeğin bir DNA'sı ile oynayalım demiyorum ama bir şeyler yapılabilir. O çok e, bir besleyici bir şey olsa meylem çok yakın. kirletiyor ya. Yani onu daha blok çıkabilecek. Hani neredeyse Antep fıstığı kıvamına getirebilirsek şayet daha rahat elimizle açabileceğimiz çekirdeği mi? Çekirdeği. Dökülmeyen çekirdek mi icat etmekten bahsediyorsun? Sen? Yani parçalanmayacak, pisliği <gülüyor> çok daha az olacak bir şey olursa daha da yaygınlaştırabiliriz diye ben buradan bu, üreticilere sesleniyorum. Ne üreticilerine çekirdek üreticileri. Vallahi şimdi Amerika simitle daha yeni tanıştı ya. Ha, bir de çekirdekle tanıştı. İyi de, de bozalım de, onları bitirelim önümüzdeki ya. Önümüzdeki sene bence çekirdekle tanışırsa <gülüyor> bu, bu tavuk kanadı şeyi ee, çekirdeğe geçecek. Ekonomimiz durma noktasına geldi. Kimse çalışmıyor. herkes Çünkü onlarda yüzyıllık açlık var çekirdeğe Zeynep Hanım lahmacunu unutmayın demiş mesela. Yok öyle ama. Yani Zeynep şey... Maçımız var lahmacun ısmarlayalım. Lahmacunları yok. ısmarlayalım diye bir şey yok. Çekirdek yani. tam Bu Kabul edilmez Zeynep Hanım cevabını. Belki midye. <gülüyor> ama o da evde ye yenilen bir şeydi. Sokakta. Bir Sokakta onunla o da üst... belli bir şeyden sonra yenir. Yok valla öyle özdeşleştirebileceğin şey yok. Git Çekirdek var. Zengin karması var. Çekirdekle uğraşmak istemeyen. Böyle hazır soyulmuş, Hazır soyunmuş. Zengin karması. Evet. O hazır soyulmuş. Size ne yaptıralım? <gülüyor> i̇kram, bir şey ikram edeceğiz dersek. Ondan sonra 53 santimetre uzunluğundaki süperbol Bowl kupası. 3 kilogram ağırlığında ve 25 bin dolar değerinde. Güzel. Bunu da bir yere no Super Bowl'la çekilmiş fotoğrafları internet'te de paylaştık. Valla burada var yani hakikaten Başka tane. kaç kişi izlemiş tahmini? 114 milyon. İyi. Amerika... Dışıda dahil mi bunu? Yok sadece Amerika'da. E, devre arasında bir konser verdi biliyorsunuz. Niyose. E, Niyose. Şey, e, 114 milyon kişi izlemiş bu konseri. E, ama toplam şey ne kadar? Hasılat maçı mı? Maçı izleyen ne kadar? Kaç kişi daha doğrusu? Onu bilmiyorum ama aşağı yukarı aynıdır herhalde. Benim diye. bildiğim bir kişi var. Serhan Sarıda. Süper boğulu izle ya. Hı, de ka kayıttan izlemiş. Tam böyle şey yani Amerikan gibiydi adam. Kayıttan izleyeceğim. Sonucu bilmiyorum. Kimse söylemesin. <gülüyor> zaten yani bir şeydi. Dizi de zannettim. Ben bu bölüm seyretmiş miydim ya? Başka bir dizide miydik acaba diye. Gerçi biz söyledik sonucu. Hiç de yadırgamayalım ya. Programı da dinlememiş. Kim söyler sonucu falan filan diye bir şey yapmıyorum. Hatta Hakikaten... hemen Lakers diye cevabı yapıştırdım. Lakers mı? <gülüyor> Sen uydurmuşsun ya. Lakers diye bir şey yoktu ki. Ne bilmiyorum o şey de aklımda kalmış <gülüyor> cevaplar. <gülüyor> İşte bir şey vardır. Redli medli bir şey vardı. Ravens Ravens. Ravens. Faltimun Ravens'la. Baltimore Ravens. Baltimore e, Ravens San Francisco 49. <gülüyor> San Francisco 49 muydı neydi? 49ers. E, 49ers işte. 49'cular, 49'lılar mı demek acaba o? 49ers. 49'cular demek ya. Sokakki tam mı geliyor? O o 49'lar sitesi. Ay, hepsi 49'la meşhur olmuş. Plaka kodu 49. Doğru. Hayır hayır, hayır hepsi 49. Şeyde vardı ya o Vietnam filminde vardı. Beyler San Francisco'ya düştüm falan diyordu. Bir tane San Francisco'lu teğmen vardı onun sırtına He, çıkıyordu. Doğru ya. Champagne. <gülüyor> <Şampiyon. Ya gülüyor> doğru mal, mantıklı çıkıyordu. San Francisco'dan sonra neresi var? Bir iki tane San daha. Diego var. Da. İşte. San Diego San, var. San Diego var. San Diego 48. yo. Muğla. Yok, Muğla, yok. Muğla önce mi sonra mı San Francisco'dan? <gülüyor> abi yani lütfen ya. Washington Sonunda. var Washington. Bir üstünde de Washington var. Washington. W ile yazıldı. Yozgat Zonguldak öyle biter. Sinsinati <gülüyor> sonradan il olduğundan aslında <gülüyor> 22 falan olmuş. 70, 70, olmuş. 70 falan. Modern sabahlar olmuş. Sevgili dinleyiciler program çözüm ortaklarımızdan Fahil Önç e, bu şarkı yeterli olarak şey yaptı. Bir yönetim kurulu toplantımızda biz de gözü kapalı imzamızı İmzamı attık aslında. yeterli Teşekkür diyerek. ediyorum. Hiç şarkıyı dinlemeden Fahil'den öyle gelince yeterli diye. Yeterli, yeterli. sanatçımız Blue diye bir sanatçı. Blue diye bir arkadaşımız, şey. bir arkadaşımız eminim daha güzel şarkılar da yapacaktır. Yetenekli bir arkadaşımız ilerleyen zaman. Biz rengine bir olacak. şey demiyoruz zaten kendimizin <gülüyor> yani. şarkıları yani değil mi? Şarkıları yoksa kişisel almasın. Ee, Paris bugün çok mutlu bir güne uyandı merhaba dedi. Ee, Paris'te kadınlara yönelik uygulanan 200 yıllık bir yasak, bir çağ dışı yasak daha kaldırıldı. Ee, nedir kaldırılan? Pantul yasağı. Bugün itibariyle kadınlar Paris'te diledikleri kadar pantul giyebilecekler. Ve o pantullarıyla Paris sokaklarını arşınlayabilecekler. Pantul ne kadar pantol, sadece pantolon giyebiliyorlar. <gülüyor> Pantula maalesef bir yasak var yani vardı. iş yerlerinde mi nerede Kasım 1800'de alınan bir yasa kadınların Kasım 1800'de Fahir <gülüyor> 1800 diyorsa ay <gülüyor> vermene gerek yok Kasım'ında 7000 marklı Almanya'dan dön <gülüyor> yok yok tam söyleyelim 7 Kasım <gülüyor> anda <Kuşağında> üstelik <gülüyor> 7 Kasım 1800'de senin doğum günden hemen önce ben... <gülüyor> sonra hemen sonra <gülüyor> Ee... Şimdi bir şeyler çıkarmaya çalışalım elimizdeki verilerle. Hayır, tarih 1810'ca kafası karıştı. Ha, tamam. Normalde hemen sonra derdi. Yıl verince önce evet, dedi. Evet, doğru. Evet. Eee 7 Kasım 1800'de alınan bir yasayla kadınların pantolun giymesi yasak. Ya ben niye pantol attım? Pantolon giymesi yasaklanıyordu. Ee, tahk... Az daha. Az daha. <gülüyor> 8 Kasım'da değişti. Paris ne? Emniyet Müdürlüğü'nün o tarihteki yasasına göre erkek gibi giyinmek isteyen Parisli kadınların izin almak için Paris polis karakoluna başvurması gerekiyordu. İki fotoğraf tabii ki. O zaman fotoğraf yok. da yoktu en yani. En, en fazla birlikte çektirilen fotoğraflar var. Evet. Yasak 1892'de yapılan değişiklikle ata binmeleri halinde at binmeleri. kabul at binmeleri halinde kabul edildi 1909'da ise yeni bir madde daha eklenerek bisiklet de sürmeleri şartıyla ve gidonları tutuyorsa arkaya binenler evet. gene yan otursun diyorlar ama gidon tutuyorlarsa gidon tutan eller diye bir romanım vardı benim Çok de saklandı komünist Gidondan da sıcak diye de bir kitap okumuştum ben böyle güneşte Zaten... kalmış bisikletin kitap <gülüyor> yasal... git adam tutuyor en sonunda anam eli de. yanıyor anam diyor çekiyor kitap yasal kılınca o adla ben çıkardım tekrar. <gülüyor> git Gidondan da sıcak neyse artık kadınlar ee, rahat sonra verir. yasal rağmen yıllardır giyiyorlar mıydı? ya bir... yasak polis ne cezalar kesti bakıyor afendi, atınızı görebilir miyim? efendim bisikletinizi görebilir miyim? Gidon tutan eller zaten belli eder kendini. Tabii. Şimdi kadının elleri koca uzun, ojeli. Zarif eller böyle. Françlar yapılmış. Franç Fransız mi? Ben bir arka biliyorsun. sokağa koydum falan diyor. Yani pardon da bakalım. beraber bakalım arka sokağa. Nerede? Ala fifi. Ala fifi, ala fifi. Kimse de sormuyordu yani. Ama zaten oradan kadar... çezer kesiyor. 500 euro, 1500 euro, 9000 euro eski hesaplarla. 2500 Fransız frangı. Hep bunlar tabii yaşandı. Yani... <gülüyor> Panto, Kuvvet pantolon kuvvetin öyle cezasız kesmiş ya <gülüyor> Fransız polisi hiç gözün yaşına bakmıyor. Pantolonun şekline ve uzunluğuna göre mi değişiyor ceza? Vallahi hiç şeye göre değişmiyor, adamına göre değişiyor yani. Bakan polise göre değişiyor. O konuda net bir şey yoktu. Bugün itibariyle. Asak netleşti. netleşti. Bana bir iki Fransız kadını söyleyin. Fransız deniyor. Fransız Efendim modası mi? niye böyle coştu? Çünkü mesela Amerikalılar, al pantolonları kotları çektiler moda diye bir şey kalmadı. Yani, yani. Fransızlar. Pantolon giyemediğinden haberim moda Abi, hot kültür falan filan pop hap hur hur hapur hurur <gülüyor> yani çok kısaca özetledi ege moda dünyasına hapur hurur başka kadın kadın Frans e, e, kadın var kaç madam Curie madam madam <gülüyor> bak o kadar kendini feda etti radyasyon çalışmalarında Tek bir şeyim var demiş, ukdem var. İçimde pantolon giyemedim, giyemedim diye. Doğru. Vanessa var. Vanessa May. Vanessa Paradis. Vanessa Paradis, Vanessa e, May. Halitçiliğe Vanessa Van Williams. Van. Ee, Ondan sonra o şeyin karısı var. Matmazel var. Matmazel <gülüyor> neydi Matmazel'in adı? Sarkozy'nin neşi. Carla <gülüyor> Bruni mi? <gülüyor> Carla Bruni. <gülüyor> Bruni. O da ama gerçek Fransız, Fransız sayılmaz o. Gerçek. Kime harcayacaklar <gülüyor> Matmazel'di o? <gülüyor> ha? Bilmem kime harcayacaklar Matmazel diye. Şey işte. Başka memnun kime harcayacağım Matmazel vardı İyhami diye isim geliyor çocuğun adını mı diyorsun sen yani. falan cih harcayacaklar Matmazel diye böyle bir kalıp var Bekiri Bekiri Bekir değil kadın kadın <gülüyor> mı? Bekir kadın evet. kimdi ya Matmazel şey acaba? Aşkı Memnu'da... Nihal yani işte Nihal, Nihal ya. Nihal, i Nihal, i harcayacaklar. Nihal harcatmam diye çıkmış diye Matmazel doğru. doğru. Harcatmadı da helal olsun vallahi helal olsun. Bak diziden şey oldu öyle, öteki diziye geçti. Matmazel de dikkat ettiyseniz hiç pantolon giymemişti şeyde Evet. Çünkü nasıl? Türkiye'de de olsa kadının içine yer etmiş. Ama zaten orada Fransız'ı temsil ettiği için Matmazel dolayısıyla yasa gereği ikili ilişkilerin bozulmaması gereği. Bu Fransa ile dostane ilişkilerin sürmesi Fransız nasıl Fransa'ya döner siz Türkiye'de pantolon giymişsiniz diye hapislerde evet. sürün. Yani. Yani. Ya, girişi yasaklanıyordu bir çünkü bir bölümde senaryo gereği giymesi gerekiyordu Matbazer'in sonra Hatı, zaten şey giydi. Bir bölümü hatırlıyor. <gülüyor> o kadın neydi? Arabayla geldi. Hangi be... kadın? Çançuk Azdu mı? Firdevs Hanım. Firdevs Hanım da adı neydi o kadının? Biyemiyorum Firdevs Hanım diye biliyorum ben. Ya hayır es esas ismine geçen. şey ya. Osman açımız. Hmm. Abacı diye isim geliyor ya. <gülüyor> <gülüyor> değil abacı değil. Ee... Niye bunadık ya? Vallahi Allah bunadık, Allah ya. Vesman, <gülüyor> yalnız, bunadık ya. Yemin ediyorum <gülüyor> bunadık ya. İleride bizim program çok, çok kolay olacak biliyorsunuz değil mi? Vallahi. Çok 45 dakika bir ismi ismi. <gülüyor> neydi ne onun adı ne? neydi, neydi? Ya neydi ya? ismi neydi? <gülüyor> Vallahi neydi? Güneşli ne bir. Cati diye şimdi geliyor. Fethancan diye isim geliyor. Vallahi pek <gülüyor> çok diyeceğimiz şey geliyor da bir türlü kadının adı aklımıza Ay, gelmiyor. Nebahat, Nebahat Çehre. Çehre. Ha ağzını öpeyim Oktay Sağır'ın. En yakın bulandı. En yakın <gülüyor> <gülüyor> Nebahat Çehre giymişti sonra o senaryo geldi. de benziyor ya. <gülüyor> Doğru adam onunla da aklı bir şey diyemeyiz ki. Doğru. Neyse Fransız kadınları oh be. Oh be. Efendim bu, illa ata bineceğim, illa bisiklete bu, bineceğim. Hayır, bakkala mı gideceksin? Markete mi çek gideceksin? Çek kotunu. Çek kotunu. İşte modanın da sonu geldi. Eyfel'in altındaki kafede bir espresso mu içeceksin? Buyurun giy kotunu giy git. Giy kotunu git. Eyfel'in altında kafe yazacağım. vardı mı? Eyfel kafe. Kafe Eyfel. Kafe Eyfel 2000'miş adı. Çok güzel kafeler Eyfel var ya. Eyfel bu var. <gülüyor> Tabii canım. Kafe Cerdon diye güzel bir kafe de var. O da Fransız kafesi. Cerdon çünkü cerdonet de yazılır, cerdon okunur. Fransızların da böyle hoş bir şeyi var yani. Evet. Çok hoş. Öt diye telefonun öt diye bir <gülüyor> şiir yazdım. Hadi bakalım. Ee, Son adet. Hay, hayırlı evlat diye bir e, şeyimiz var. E, İngiltere'nin müzik dünyasında e, e, çok konuşulan, çok sevilen ismi kim? İngiltere'nin müzik dünyasında. Yine, yine çıktı. <gülüyor> 25 yaşında 100 binlik araba, 100 binlik araba, der, araba der, nereden ya? çıktı diye sorma. Adele. Adele, Adele. Adele Bebesi Adele. büyümüş mü? Bebesi değil. Annesine jest yapmış bu sefer. Konu o. Penny. Çok hayırlı evlat çıktı ya o. Penny. Yani hem anayım, hem yıldızım, hem divayım, hem de evladım demiş. Vallahi çok e, çok da güzel okur tabii ki Adele. Ee, annesine şarkı mı okumuş? Annesine okumuş. Aynı zamanda bir tane de ev almış. 600 bin sterlin değerinde annemin bir üstüne yaptım demiş. ev, ev hediye almış ne kadar şarkı ne annesine 21 üşüdüm üstümü örtsen anne diye bir şarkı okumuş <gülüyor> geceler çok soğuk ıssız ve, ve karanlık. karanlık seni Ko çok özledim gel sen anne diye devam et onu mu okumuş yoksa korkuyorum annemi okumuş çünkü Adel Adel çok yapmış. güzel okur. 10 milyondan fazla satan Adel 21 adlı albümünde e, annesinin zamanında 10 milyondan fazla satsan sana bir ev demiş. Ve o evi almış. Daha 600 bin hafta. euro. Çok büyük bir ev almamış. ya. Falan. 600 bin sterlin ya. Nerede? İngiltere. Londra'da. <gülüyor> Londra'da. Londra. 600 bin Stalin. Merkez başlı. istasyonu. Merkez istasyonu. Yapayım. Ufak tefek bir ev almış West annesine. Westminster. Westminster 2 artı 1. Ufak mı? Ufak tabii canım. Ama onlar zaten başbakan konutu da ufak tefek. Hayır yani evler hep ufak tefek. Hep ufak hep ufak doğru. Orada bir iki kişinin büyük evi var. Bir tanesi... Ee, Kraliçenin. Kraliçenin bir de Hı -hı. bizim dinleyicimiz vardı ya. Lordlar kamerasından. O Lordun O Lord'u. Seçilerden. Seçilerden. Seçilerden Seçil evi. Yani o, o yani ben başka büyük ev bilmiyorum toplam değeri dokunmuyor. Bayağı büyüktü zaten. Yani orada İngiltere'de başbakan daveti olduğu zaman Seçin Hanım'dan rica ediyorum. Oradan, Oradan istiyorlar, istiyorlar mi? yapsak mi? Ya <gülüyor> Tabii ki <gülüyor> yiyecek içecekleri başbakan getiriyor. Titiz. Ayakkabıyla gelmezsiniz Yalnız, diyormuş. Bir şey... bir tane o devlet liderleri çoraplarla. Çoraplarla şey yapmış evet. Gal meclis, galoş koymuş galoş. Bizde Meclis TV gibi benzeri bir şey İngiltere'de seyrettiniz mi siz? Böyle lordlar kamerasıya başbakanla falan filanla karşılıklı konuşmaları. Yemin ediyorum tipleme cenneti bir a şey ayrı bir şey ee, ne derler ona bir komedi dizisinden daha da güzel. ama insanlı bir şey de coşku da yaratıyor böyle adamlar İngiliz Parlamento kanalı mı? İngiliz Parlamento kanalı var Peruklar tamam. var mı Valla peruklar yok da konuşmalar falan böyle Yalnız Yalnız bahay, var. o hava o hava olursun diye biraz e, onu istiyorlar. İngiltere parlamentosu. Çok yani, güzel ama çok eğlenceli. Onun yüzünden mesela o salonu büyütmemişler. Yani salon küçük olsun ki tartışmalar hararetli görüksün. Bir yer kavgası görünsün tabii. Yemin ediyorum yani, tartışıyorlar öyle şey yok. Orada açıklamalarıma, açıklamalarıma zarar vermesin o kelime. Yani orada mesela daha böyle sıkışık sıkışık oturuluyor. İşte herkes oturamıyor. Erken gelen oturuyor. Oradan çıkan adam işte konuşmasını yapan adam hararetli hararetli. Tam o senin havayı, senin aldığın Vallahi havayı vermek şeyi için seyreddim. yapılan şeyler. bu ben İngiltere Euro bölgesinden çıkma Avrupa daha doğrusu, daha doğrusu Euro bölgesi değil de Avrupa Birliği'nden çıkma evet. tartışmaları vardı işte Başbakan İngiliz Başbakanı çıkalım diyor öbür işte muhalifetler şey, <gülüyor> ya o şey diyor bir kutuyla şey, gelmiş David Cameron <gülüyor> konuşmaya açayım mı çıkalım mı falan diyor gerilim gerilim olsun yemin ediyorum otur izle izle bir daha izle izle bir daha gül Allah gül gül Allah gül gül Allah gül gerçekten yani bir yandan gülüyorsun bir yandan i̇şte amacına ulaşmış yani çok güzel çok amacına güzel. ulaşmış adamlar <gülüyor> Süper <gülüyor> diye yani. ne onu Vallahi... Bir dolu Amerikalı. İngilizce de zaten iyi onlardı. Hatta sen seni tuttuğuna göre ekran başında amacını aşmış yani. Öyle söyleyeyim. <gülüyor> yani İngiltere'yi televizyon başında o tartışmaların e, izlemesi istenirken seni bile yakalamış. 9.2 milyon sterlin değerinde 3 dairesi varmış Adel'in. Onu da söyleyelim de. Bu dördüncü dairesi oldu. Kendine güle otursun diyor. Zenginin malı köşesini uzun yapmıyorduk. Sevgili niceler, bu güzel günün tadını çıkarın, güneşin altında bol bol dolaşın. Yarın sabah yine Benim sabah ben sabah bizimle buluşun. Hoşçakalın. Bugün bir, bir gün olacak.